1160 numaralı konu, Hazreti Peygamber ile Ammar'ın akşam ile yatsı arasında namaz kılmaları, Peygamber'e geldim, onunla beraber akşam namazım kıldım, Hz. Peygamber yatsıya kadar namaz kılmaya devam etti.